Yani şimdi bugün bir paralel devlet diye Allah Cenabı Hakk'a çok şükretmek lazım ki böyle bir şey ortaya çıktı da milletin dikkatleri bu noktalara çekildi. Yıllardır bunu anlatıp duruyoruz. Yeni değil biliyorsunuz. Yıllardır anlatıp duruyoruz bunları. Ben bunları kendi notlarımdan da <gülüyor> çıkardım. Biraz sonra göreceksiniz yani. İşte şu şeyde az önce Yahya'nın okuduğu kitapta Onlarla ilgili de bölümler vardır. Bunu bugün şey yapmış değiliz, ya, ortaya atmış değiliz. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bir de ferdiyet makamı vardır bunlarda. Kendi cemaatlerinden her birinin ferdiyet makamında olduğunu inanırlar. Ferdiyet ne demek? Birlik demek. Birlik makamında kim vardır? Allah. Kendileri hepsi birer Tanrıdır bunlar. Çok kaçı söylüyorum yani hiç gizli kapak gizli kapaklısı yok. Şimdi bugün bir gazeteci soruyor diyor ki işte Fethullah Hoca 1995'te savaş vermiş olduğu röportajda Cebrail Aleyhisselam bir parti kursa ona oy vermezdim diyor. Şimdi Diyor ki, bak şeye bakın, yani şu bizim çocuklardan Cebrail. Dikkat dediğin neyin o anlama geliyor. Hiç tanımam kendisini, hiç görmedim de diyor. Denk gelmedi. Demek diğerleriyle görüşüyormuş. Ama nasılsa burnu sızlıyormuş onu hatırladığı zaman. Hiç ne hatırlayınca nasıl burnu sızıyor da bilmiyorum. Ama bir parti kursa evladım tamam tamam ben oy vermem. Öyle bir hava var. Şimdi bana soruyor hocam bu nedir? Ya kardeşim bu nedir? Her Müslüman anlar da. Bunun arkasından gidenler neden 1995'te bunu terk etmediler? Niye bunu bir iman derecesinde isterleştiriyorlar? Niye bu şahısta şu anda şeyde olan Allah'ın bütün isimlerinin Resulullah'ta tecelli ettiğini söylediği zaman hiçbirisinin sesi çıkmıyor? Ondan sonra da o Resulullah'ı getiriyor. Efendim yurtlarını, yurtların, meşruasının, burasının teftiş ettiriyorum, müfettiş. Bak bu derece yüksek biri bizim müfettişimiz. Şimdi birisi bir adamı methediyordu, çok iyidir, çok büyük alimdir, çok iyi yetişmiştir falan, benim talebemdir ne de olsa. Diyor. ediyor? Bakın Allah'ın bütün isimleri onun üzerinde tecelli eder diyor. O, o Tanrı, Allah'ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. E, o ölür mü? Tabii ki ölmeyecek, haşa. E, Cenab-ı Hak öldüğünü söylüyor, siz bakmayın. Niye söz vermiş, Kur'an'a bakmayacak ki? Diyaloğun birinci şartı. Basit olay değil. Bakın, bu insanlar iman derecesinde buna yapışmışlar. Evet bugün siyasi olarak karşı çıkışı ben çok değerli buluyorum. Ama bununla problem halledilmez. Bu insanların zihnindeki yanlışlar giderilmedikçe doğrular ortaya konmadıkça yani paralel din ortadan kaldırılmadıkça bu olmaz. Bakın ki hurafecilerden hiç birisi karşı çıkıyor mu? Var mı? Çünkü aynı inancı paylaşıyorlar, nasıl karşı çıkacaklar? Ya Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisinde o inanç savunuluyorsa ne diyeceksiniz buna yani hakikati Muhammed'i kastediyor ediyor insanı kâmil'i kastediyor ve kendisinin insanı kâmil olduğunu söylüyor Fetullah bilen insanı kâmil ne demek biliyor musun sen oradan insanı Kamil'i burada bir oku bakalım ne demekmiş evet bak burada kaynağı var herkül ork yazarlar Fetullah bilen hoca efendinin gönül dünyasında peygamber sevgisi bu nedir ne biçim peygamber sevgisi ise bir de sızın, şey ne, ne, Sonsuz Nur diye bir kitap yazmış ki yani herhalde Resulullah o kadar kötü kimse anlatamazdır Resulullah. Tamamen tanrılaştırılan bir kitap. Tabi arada şeyler de var, bazı doğru cümleler de var, yok değil. O da mecburen çünkü yaptığı yanlışın farkına varıyor. Arada sırada kendine geliyor ama sonra tekrar lüks o tarafa doğru gidiyor. Evet. insan kamil Hazreti Muhammed'dir ama onun tarihi şahsiyeti değil. Adem balçık halindeyken peygamber olan Muhammed yani hakikati Muhammediyedir. İşte hakikati Muhammediye o şey. Yani bir aynı şeyin paranın bir yüzü, Allah bir yüzü o haşa Resul <gülüyor> Muhammed haşa. İnsanu kamil varlığın ve khilkatın yani yaratılışın gayesidir. Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Eğer insan-ı kamil olmasa Allah bilinemezdi. İnsanu kamil maddi manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidre-i aklı kalemi alaya nefsi levh-i mahfuz'a tabiatı anaasır-ı erbaya bağlantılıdır. Görüyor musun hiçbir şey kalmadı. <gülüyor> tamam mı? Evet, devam et. kamil alemde daima vardır. Birden fazla olmaz. İnsanı kamil için mülkte, melekût'ta ve ceberût'ta hiçbir şey gizli değildir. O eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde peygamber veya veli olarak ortaya çıkar. Evet, her devirde ortaya çıkıyor. Yani, siz bakmayın, o reenkarnasyon denen şey yani. Şimdi bak mesela Fethullah Hoca'nın ifadeleri aklınıza insan değil miyiz ki sorusu gelebilir diyor. Fakat potansiyel savunma başka kişinin bütün istidat ve kabiliyetleriyle Allah'a kurbet kesmedip insanı kamil uf ufkuna ulaşması daha başkadır. İnsanı kamil ufkuna kişi ulaşabiliyormuş. İnsanı kamil ne olduğunu gördünüz değil mi? Peki bu da söylüyor şimdi asıl bu da da bir şey daha diyor. Ha yine kalbin zümrüt tepelerinde şöyle diyor insanı kamil denince ilk akla gelen hakikati Muhammediyedir. Res kendileri. Şimdi gelelim ayeti kerimeye. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala Kul ehler kitap yani Ali İmran 64. ayet kelimesini okuyoruz. De ki ey el-i kitap teâle vilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynakum. Sizinle bizim aramızda ortak olan bir kelimeye gelen. Ortak olduğunu gördünüz de işte, La ilahe illallah. Bakın onlar da o İsa ile ilgili inançlarını gördük ki, La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlar mı? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğimiz gibi diyorlar mı? Bak diyorlar, okuduk orada. Diyorlar. Yani bugünkü papanın kitabında bu var. Ama öyle bir İsa tanımlıyorlar ki, arkasından tanrı oluyor. Bizimkiler de La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar ama öyle bir Muhammed tanımlıyorlar ki, tanrı oluyor o Muhammed. Aslında Muhammed'i tanrı yapmak kimsenin umurunda değil. Onun yerine kendileri geçecek de onun için öyle yapıyorlar. Kilise de onun için şey yapar, İsa'yı tanrılaştırır. Bu İsa tanrılaştırmadan kilisenin kendini tanrılaştırması imkansızdır. Yani bu, bunlar son derece önemli meselelerdir. Bunların üzerinde uzun uzun durmak gerekir. Evet. ''Ella ne illallah'' Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Kulluk ne demek? Kayıtsız şartsız boyun eğmek demektir. Şimdi Allahü Teala'nın ayetine mi bu insanlar birinci derecede önem verirler? yoksa hocalarının sözüne mi? Hangisine? Biz bunu hepimiz biliyoruz. Ayeti okuyorsunuz, yok diyor, ben bir hocama sorayım. Allah Allah, bu ne demek yani? Hocan tasdik ederse ayet uygun değil, o zaman sen hocanı önemsiyorsun, ayeti değil. Öyle değil mi? وَلَا يَتَّقِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'le bizim aramızda birimiz diğerini rabder edinmesin. Bak diyor ki Rasullullah'la ilgili Rab isminin en üst seviyede tecelli ettiği kişi diyor. E ne fark eder yani ha İsa Rab demiş ha sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Evet ibadet kayıtsız şartsız boyun eğmek dedik. Yani şu dediyse tamam doğrudur. Halbuki ki. Bir insanın kayıtsız şartsız boyun eğdiği sadece Allahü Teala'dır. Rasulullah'da kayıt ve şart vardır. Allah'ın kelamı olarak gelir, bizi anlatırsa bu Allah'ın sözü olduğu için, Allah'ın rasulü olduğu için, kendi sözü olmadığı için kayıtsız şartsız uyarız. Ama kendi sözü olursa, Kur'an'dan kendi çıkarımları olursa yanlış çıkarım yapabilir. Yanlış çıkarım yaptığı zaman bizim onlara ona itaat etme görevimiz yok. Ondan dolayı Allahü Teala Mümtahine suresinin son ayetinde 66. sure 66 değil 61 değil mi? Evet. evet. Bu 550. sayfada, bak diyor ki Allahü Teala Rasulullah salallahu aleyhi ve Ya eyyühen Nebi, Rasul olarak değil Nebi olarak söylüyor burada Nebi. Rasul dediği zaman Allah'ın ayetini tebliğ ederken Rasuldür, uygularken Nebi olarak uygular. Hata edebilir uygulamada çünkü. İdâca ekel mu'minat yubayi Mümin kadınlar sana beyat etmek için gelirlerse yani senin emrine girmek üzere gelirlerse. Hangi şartla? <gülüyor> Allah Allah yüslük ne bilsin şeyen Allah hiçbir şey ortak koşmamaları, veya yeslük ne hırsızlık etmeleri, veya <gülüyor> yazilik zina etmeleri, veya yakutul ne evladı hun ne kendi çocuklarını öldürmemeleri, veya yetine bübütten iftirayınehu beyine idihine varcülihine yani başkasından kazandıkları bir çocuğun bir başkasına ait olduğunu söyleyerek iftira etmemeleri. Ondan sonra, veya yasine kethi ma'roof maruf olan hiçbir şeyde sana isyan etmemelidir. Maruf ne Kur'an ve Sünnete uygun. Yani bir şey yaptığın zaman sana sorma hakları var. Ya Resulullah bu Allah'ın emri mi? Yoksa sizin yorumunuz mu? Benim yorumum dediği zaman bu yanlıştır. Bak şöyle şöyle deme hakları var. Çünkü tanrı değil insan. Allah'tan bize naklettiği bir konuda bizim isyan etmeye hakkımız yok. Mesela şeyde 33. surenin bakayım kaçıncı ayeti açın. Evet, bak 33. surenin 36. ayet. Orada diyor ki: Ve ما muminin لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَدَّلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارُ تُمِنْ أَمْرِهِمْ bir mümin erkek ve bir mümin kadının Allah ve Rasûlü, bu elçi, Rasul geçiyor, orada Nebi geçmişti. Allah ve Rasûlü bir konuda karar verdiği zaman tercih hakkı yoktur. Rasul çünkü Allah ve Rasul, Rasul Allah'ın kararını Rasul bize bildiriyor. Ne ilave yapabilir, ne de çıkarma yapabilir. Ama ayeti kelimeyi yorumladığı zaman hata yapabildiği için Nebi sıfatıyla velâ yâsîneke fî mağruf diyor maruf bir konuda sana isyan etmesinler. Ne oluyor? Bu, onun insan olduğunu gösteriyor. Şimdi bu yapıdaki kişiler, mesela şeyin e, Hristiyanlar, İsa'nın bizim gibi insan olduğunu kabul etmez. Ha şunu söyle, yüzde yüz insandır derken, yani yarı insan yarı tanrı. Çünkü tanrılıkla Allah'a Allah karşı insanlıkla bize karşı. Şimdi bizimkiler de öyle yaparlar. İşte Muhammedun, beşer'un de kalkı beşeri neydi? Huve yakutun beyne'l haceri miydi? Öyle bir şeydi. Evet. Muhammed beşerdir ama diğer beşerler gibi değil. O taşlar arasındaki yakut gibidir. Yani öyle her taş gibi değil. Yani ben de sizin gibi diyor ayet-i kerime ama yok bizim gibi değil. Sen bakma Allah'ın öyle dediğine diyorlar. Evet.